Genelkurmay Başkanı'na kulak vermeli. Nuriye Akman 30 Ağustos resepsiyonu önemli bir gerçeği ortaya çıkardı. Adı 10 yıllar boyunca terörle mücadele olarak telaffuz edilen, sonra biraz yumuşatılarak Kürt meselesine evrilen bir dönem, açılım ve nihayet çözüm süreci tanımına ulaşan 30 yıllık savaşı bitirecek çalışmalardan ordumuzun haberi yok. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'e bu yönde bir soru soruldu da öğrendik. Hükümetin bir politikası var, o politika yürüyor. Çözüm sürecine ilişkin yol haritasını bilmiyoruz. O çalışmanın içinde yokuz. Başbakan yardımcısı Beşir Atalay, çalışmanın kamu kuruluşlarına gönderileceğini söylemişti. Henüz bir şey gönderilmedi dedi özel. Bu sözler bayram kutlaması atmosferinde değil de doğrudan genelkurmayın sitesine konularak veya basın toplantısıyla söylenseydi yer yerinden oynar ve askeri vesayet hortladı yorumları yapılırdı. Oysa şimdi açıklamanın içeriğine daha serinkanlı bir şekilde eğilebiliriz. Mekan ve söylem farkı durumun vehametini ortadan kaldırmıyor. Türkiye'nin kaderini değiştirecek bir dizi karar alınırken ordu dışlanıyorsa buna hepimizin hop ne oluyor orada diye sesimizi yükseltmemiz lazım. Tamam kimse ordunun her çorbaya maydanoz olduğu günlere dönelim istemiyor ama hepimizin hayatını A'dan Z'ye etkileyecek bu kadar hayati bir meselede ordunun çözüm ortaklarından biri olmaması da İfrattan tefrite kaydığımızın göstergesi. Keşke resepsiyona giden meslektaşlarımız özele bunun nedenlerini de sorsalardı. Yol haritası hazırlanırken ordudan görüş alınmaması hükümetin kendince çatlak seslere karşı bir tedbiri midir mesela? Halbuki genelkurmay açılımın başladığı 2009'dan bu yana çözüm karşıtı bir duruş sergilemedi. Akil insanlar seçip yurdun dört bir yanına göndererek halkın nabzına şerbetler sunan sivil yöneticilerimiz neden acaba ordunun fikirlerine ihtiyaç duymaz? Ülkemizin siyasi ve askeri yöneticileri arasında hangi konularda görüş ayrılığı bulunduğunu bilmeye hakkımız var. Orgeneral Özel, kırmızı çizgiler aşılırsa gereğini yapacağımızı söyledik demiş. Ülke bütünlüğünün dışındaki kırmızı çizgilerin tamamını belirtmemiş, sadece 10 yıl öncesiyle bazı nüans farklılıkları var demekle yetinmiş. Kimse de sormamış o nüansları ve farklılıkları. Ne yani şimdi? Siyasiler her daim haklı, askerler her daim haksız şeklinde özetlenecek bir paradigma mı savrulduk? Yeni Türkiye dedikleri bu mudur? Ordunun ikna edilmediği bir çözüm sürecinin başarılı olmasını beklemek ham hayalciliğin ötesine geçemez. Sivil çözümlerin askeri koruma ve kollamaya ihtiyacı vardır. Bugün onu muhatap almazsanız yarın uygulamada nasıl yardım isteyeceksiniz? Beşir Atalay'ın kamu kuruluşlarına göndereceğini söyleyip henüz gönderilmeyen o belgenin akıbetini birileri Yalçın Akdoğan'dan sormalı. Yol haritasını hangi kuruluşlar, ne zaman öğrenecekler? Nihai belge hazırlanırken görüşleri alınacak mı, yoksa her şey olup bittikten sonra bir emri ile mi karşılaşacaklar? Orgeneral Özel'in paralel yapı iddiaları ve silahlı kuvvetlerde bununla ilgili yürütüleceği açıklanan disiplin çalışmaları hakkındaki soruya verdiği cevap da çok düşündürücü. Türk Silahlı Kuvvetleri elinde bilgi ve belge ile çalışır. Bunun dışında MIT ve emniyetten belge istedik ama bize şu ana kadar bilgi, belge gelmiş değil. İmzasız ihbar mektuplarıyla işlem başlatamayız. Türk Silahlı Kuvvetleri hukukun üstünlüğüne inanır, buna göre gereğini yapar. Ne demek bu şimdi? MIT'in ve emniyetin elinde genel kurmaya gönderilecek ciddiyette bilgi, belge yok mu? Eğer şimdilik kaydıyla yoksa önce adını paralel yapı diye koyup sonra içini doldurmaya mı çalışıyorlar? Orgeneral Özel, Genelkurmay'ın kendi imkanlarıyla pekala bilebileceği illegal oluşuma dair kanıtlar edinmiş olsa bunu hükümetle paylaşmaz mıydı? Devletin kılcalarına kadar girerek haşhaşi dehşeti saçan bir örgütün orduyu pas geçmesi mümkün değildir herhalde. Akıl Orgeneral Özel'in resepsiyondaki açıklamasını bizde yok, onlarda yok şeklinde okumaya zorluyor.